Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve naûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina Men yehdihillâh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ la şerîke leh ve neşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh. Ema ba'dı. Fe ya ibadallah. İttekullaha ve ati'uhu. İnne allahe ma'allezine attekav ve lezine hum muhsinun. Kale allahu te'ala azze ve cel fi kitabihi l-kerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sh bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esma'ül husna fed'uhu biha. Ve zelullezine yulhiduna fi esmaih se ma kanu ya'malun. Sadakallâhu'l-Azîm. Araf suresi 180. ayette Cenab-ı Hak en güzel isimler yani Esmaül husna Allah'a aittir. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Uygun olmayan isimlerle onu isimlendirenleri onun isimlerinde aykırılığa ve inkara sapanları haktan saparak onun isimlerini tahrif edip ona ona ait olmayan isimleri ona nispet eden veya başkalarını kendileri layık olmadığı halde Allah'ın isimleriyle isimlendirenleri, Allah'ın haklarını başkalarına verenleri terk edin. Onlar yapmakta olduklarının cezasını yakında çekeceklerdir buyuruyor. Evet, güzel isimler Allah'a ait ve Allah'ın nasıl bir zat olduğunu biz bu Esmaül Hüsna dediğimiz isimlerle biliyoruz. Bugün hepimizin iman ettiğimiz Allah'a ait bazı özellikleri, Allah'a nasıl iman etmemiz gerektiğini izah etmeye çalışacağım. Allah ismi bütün Esmaül Hüsna'nın manasını içinde taşıyan e, mahiyeti e, alır. İsmi Azam da denilebilir. Kur'an-ı Kerim'de tam 2697 defa Allah lafzı e, tekrar edilir. E, diğer Esma-ül Hüsna içinde 4842 yerde e, zikredildiğine göre Kur'an'da tam 7539 defa Allah'ın isimleri e, zikredilmiş olur. Yani hemen her ayette Allah'ın isminden, sıfatlarından bahsedildiğini görürüz. Bunlardan bazılarını inşallah size tanıtacağım ve nasıl bir Allah'a iman ettiğimiz veya etmemiz gerektiğini biraz hatırlatmış olacağım. Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Bize kendisini o şekilde tanıtır. Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade eden, sevdiğini sevmediğini ayırt etmeyerek dünyada bütün varlıklara sayısız nimetler ihsan eden e, demektir Rahman. Rahim ise e, çok merhamet eden, verdiği nimetleri iyi kullananlara ahirette daha büyük ve sonsuz nimetler vermek suretiyle mükafatlandıran Allah demektir. El-Halik sürekli yaratan, yaratmaya devam eden, yoktan var eden, kün emriyle yeryüzündekilerin hepsini insan için yaratan, insanı da Allah için, kendisi için, ona kulluk yapsın diye yarattığını beyan eden zatın özelliğidir. Biliriz ki değerli ustaların veya sanatçıların yaptıkları sanat eserleri ne yapılmaz? I, mahvedilmez, korunur, muhafaza edilir, kıymeti takdir edilir. İnsan ve tabiat da i, yaratıcımız Allah'ın sanat eseridir. Dolayısıyla israf edilmemeli, i, haksız yere bir damla kan dökülmemelidir. Bir çekirdek aslında sadece çekirdek olmaktan öte, koca bir ağacın planını, özünü içinde taşır. Bu Allah'ın takdiriyle böyledir. Allah'ın bari ismi her şeyi planla takdir ederek yapmasını Musavvir ismi de her şeye şekil ve suret vermesini her yarattığının şeklinin diğer benzer yaratıklardan farklı olduğunu gösterir. Bedi ismi de eşsiz benzersiz bir şekilde onun yaratıcılığını ifade eder. Yine mesela Allah'ı tanımak açısından o Errazzaktır. Rızık veren, bütün yarattıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, Razdır ve rızık verendir. Ve mamin dabetin illa alallahi rizquha. Hud suresi 6. ayette yeryüzünde debelenen, hareket eden bütün varlıkların rızkını ancak Allah üzerindedir denilir. Yer sofrasında çeşitli yiyecekler sunan, gök sofrasından yağmurlarla içecekler ihsan eden odur. Rızık sadece maddi gıdalar için kullanılmaz. Her şeyden önce manevi gıdalar rızıktır. İnsanın istifade ettiği nimetlere rızık denilir. İstifade edilmeyen, yararlanılmayan, söz gelimi bankadaki paralar, cüzdandaki kullanılmayan, altınlar vesaireler ne olmaz? Rızık olmaz. Rızık imandır her şeyden önce. İffettir, ahlaktır, hayadır. Manevi rızıklar da Allah'ın takdir ettiği, ihsan ettiği nimetlerdir. Topraktan yaratılan insanın nasıl topraktan üretilen gıdalara ihtiyacı varsa Allah'tan gelen onun ruhunun da manevi özelliklerinin de manevi gıdalara, ibadetlere, zikirlere o kadar ihtiyacı söz konusudur. Rabbimiz e, malikül mülktür, mülkün sahibidir. Ali İmran suresinin 26. ayetinde de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım sen dilediğine mülkü verir, dilediğinden de malı, mülkü, parayı dilediğin kadar alırsın. Dilediğini aziz kılar, şerefli eder, Dilediğini de alçaltır, zelil edersin. E, e, hayır senin elindedir, sen her şeye kadirsin dememiz istenir. E, mülk Allah'ındır, e, esas sahibi O'dur. E, e, sahibinin kurallarına e, uymak zorundayız. Biz birer, hepimiz birer emanetçiyiz. E, e, i̇nsanların hem yöneticisi hem her şeyin maliki malum Allah'tır. Hükmü tüm tabiata geçer, her yarattığı ona tesbih eder, kulluk yapar. Hakimiyeti bütün evrene aittir. Alemlerin Rabbidir o. Dolayısıyla bu alemde hiçbir varlık gerçek anlamda mülk sahibi değildir. Ağaçlar meyve üretir Allah'ın takdiriyle. Bu meyveler benimdir, benimdir, kimseye vermem demezler. İsteyen insanlara meyvelerinden ikram ederler. Güneş bu gezegenler benimdir. Dolayısıyla e, onlar e, bana çalışacaklar deme hakkına sahip değildir. İşte insan da e, Allah'ın bir mülkü olarak e, benim e, sahip olduğum veya öyle zannettiğim yiyecekler, rızık bana aittir. Başka birisine bunları vermem diyemez. E, i̇nsanın bedeni de her şeyi de Allah'a aittir, sahibi O'dur. O sadece emanetçidir. Veznedar durumundadır. Evet. E, Elgani olan Allah'tır. Wallahu gani ve entümül fukara. Allah'tır zengin olan. Sizse çok fakirsiniz denir ayeti kerimede. E, milyarlarca dolara sahip olan insanın e, aslında e, bir iki kereste parçasının kağıt olarak e, parçalanması ve üzerinde bazı rakamların bulunmasından farklı bir şeye sahip olmadığı ifade edilebilir. Zenginlik dediğimiz şeyler, e, dünyamızı bile ihya etmeye yeterli olmayan, başkalarına muhakkak muhtaç olduğumuzu anlamamız gereken e, ve imtihanı da daha çok ağır olan e, hususlardır. Ve insanın gözü kolay kolay doymaz. Bir vadi dolusu altına olsa insanın ikinci bir vadi dolusu altın ister denir. Dolayısıyla hiçbir şeye muhtaç olmayan zattır zengin olan. Bizlerse hem Allah'a hem de Allah'ın yarattığı nice nimetlere ihtiyaç hisseden aciz kullarız. Allah'a ait özelliklerle kendimizi en küçük çapta nispet etmemeli veya bir başkasını Allah'a ait sıfatlarla sıfatlandırmamalıyız. Şirk dediğimiz husus Allah'ı zatında, sıfatlarında, isimlerinde başka birileriyle ortak koymak demektir. Onun için nasıl bir Allah'a inandığımızı çok iyi değerlendirmemiz ve sahih bir inanca sahip olmak için önce doğru bir Allah inancından başlamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın özelliklerini, isimlerini, sıfatlarını anlatır. Allah'ı öyle tanıyacağımızı vurgular. Yoksa O'nun zatı bizim açımızdan bizi, aklımızı kuşatmaktan daha uzak olan tümüyle zatını kavrayamayacağımız bir durum arz eder. Yani Allah'ı nasıl düşünüyorsak Allah öyle değildir. Allah e, herhangi bir e, şeye, düşündüğümüz varlığa da benzemeyen kendine has bir zattır. Peki nasıl bir Allah'a iman etmemiz icap ediyor? Diri olan, ilmi her şeyi kuşatan, bilmediği hiçbir şey bulunmayan, gelmişi de, geçmişi de, olmuşu da, olacağı da bilinen bilen, kişinin tabii kiminle evleneceğini daha evlenmeden bilen, kendisi için zaman mefhumu olmayan, her şeyi görüp işiten, dilediğini yapmak kudretinde olan, her şeye gücü yeten, yani gücü, gücü yetmediği hiçbir şey olmayan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu, ezelden beri var olan, sonu olmayan, bir olan, babası ve oğlu, ortağı ve yardımcısı bulunmayan, sonradan yaratılanlara hiçbir şekilde benzemeyen bir zat. İşte en güzel isimler e, onun olan, e, Rahman Rahim olan, tek ilah, tek Rab olan, şirki yasaklayıp tevhidi emreden, ibadet edilmeye, tapılmaya sadece kendisinin hakkı olan bir zatın e, özellikleridir. E, bütün bunlar. Bütün varlıkların kendisine, itaat edeceği, secde edeceği ve ettiği bildirilen Kur'an'ı indiren, peygamberleri gönderen mutlak şekilde ve en fazla sevilen kendisinden mutlak olarak korkulan, ümit edilen ümitsizliği yani kendi rahmetinden ümit kesmeyi kafirlik olarak ilan eden kendisiyle çok karlı ticaret yapılması gereken kendisine tevekkül edilen, vekil kabul edilen dinin ve din gününün sahibi olan, nimet veren, imanı sevdiren, küfrü, fasıklığı ve isyanı çirkin gösteren, tevbeleri kabul eden, güldüren, ağlatan, öldüren, dirilten bir zat. Tabiat güçlerine, yere, göğe, tüm evrene ve tüm varlıklara hükmedip boyun eğdiren, hüküm sahibi, hükmü ve hakimiyeti her yerde geçen, yaratan, emreden, rızık veren, zengin veya fakir kılan mülkün varlığın tek sahibi olan cennet ve cehennemin sahibi şifa veren gazap ve rahmet sahibi olan azap eden ve affeden bir Allah dini kolay kılan kolaylık dileyen bireyken cemaat cemaatken vahdet içinde tek ümmet olmamızı ve giderek tek devlet olmamızı isteyen kafirleri ve küfrü sevmeyen bize de sevdirmeyen Zulmü sevmeyen, zalimlere düşman olan, kendisiyle ticaret yapılması gereken, insanı yeryüzünde halife kılan, ihsana, ihsanla, güzelliğe güzellikle cevap veren, ihtilafı özellikle tefrikayı yasaklayan, vahdeti emreden, dua edenin duasına icabet eden, izzet ve şerefin tümü ona ait olan, şefaatin kendisine ait olduğu Kur'an'la bildirilen uğrunda cihad edilmesi gereken uğrunda infak edilmesi icap eden kendisi için feda edilmeyecek hiçbir şeyin hiçbir değerin bulunmadığı bildirilen Rabbimiz müminlerin velisi olan onlara yardım ve zafer vaat eden galibiyet ve mağlubiyet elinde olan dilediğini galip kılan ve dilediğini mağlup edecek olan haram ve helal koyma yetkisi kendisinde olan, gayb bilgisi sadece kendisine ait olan, itaat edeni ödüllendirip, isyan edeni cezalandıracak olan, hayır ve şerle imtihan eden, her şeyle herkesi her zaman sınavlara tabi tutan, hesap gününün tek sahibi, yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan hesaba çekecek olan, hidayet veren, hidayet ettiği kimseyi yoldan çıkaracak kimsenin bulunmadığı, sapıklığı hak eden kimseyi saptırınca, ona hidayet edecek kimsenin bulunamayacağı bir zata iman ediyoruz. Dünya bir araya gelse, o istemeyince, kimsenin kimseye zerre kadar zarar veremeyeceği veya faydası dokunamayacağı bir zat. Tağutları inkarı emreden, ilmi, cihadı ve takvayı insanlar için fazilet ölçüsü kılan, her türlü olumlu özelliğin sahibi, hiçbir olumsuz özelliğinin bulunmadığı, hiçbir yaratığın kendisine hiçbir şekilde benzemediği, baba oğul gibi bir özelliğinin bulunmadığı bir zat. Her şeyden önce tek Rabbimiz, tek ilahımız olan, kendisinden başka Rab ve ilah olmayan bir zata iman ediyoruz. Evet, o alemlerin Rabbi olan ve ihtiyacı olan bütün varlıklara ihtiyacını i, ihsan eden Rab olan tek i, zattır. İnanmayan insanlar eğer i, güçsüzse çevrelerinde Rab taslaklarından birini alıp Rab kabul ederler. I, kula kulluk ve i, aciz bir zatın önünde eğilmek ona inanmak zilletine muhatap olurlar. Eğer kendilerinde güç görüyorlarsa, başkalarını kendilerine kulluk yapmaya, kendileri Rab'lik taslamaya kalkarlar. Halbuki tek rap tek ilah ve bütün emretme yetkisine sahip olan, yaratan tek ilahımız Allah'tır. Ona tümüyle itaat ve ibadet etmek üzere i, yaratıldığımızı unutmamak ve Allah'a hakkıyla i, onun özelliklerini ona vererek iman etmek i, onun özelliklerini hiç başka birisine vermeyip i, şirkten tümüyle uzak bir tevhid i, özelliği içerisinde yaşamak hepimizin kulluk borcunun başında gelen bir özelliktir. İnsanlar Allah'a iman ediyor ama nasıl bir Allah'a iman ediyor? Onu tekrar değerlendirmeye tabi tutmak, Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı gibi iman etmek, mecburiyetinde olduğumuzu unutmamak ve Allah'ın şanına uymayan hiçbir şeyi ona atfetmemek, hepimizin Allah'a karşı görevleri arasındadır. İnşallah iman esaslarını Allah'ın öğrettiği şekilde Kur'an'dan yola çıkarak öğrenip kabul eden ve bu konuda en küçük bir tereddüde sahip olmayan, şeksiz ve şüphesiz Allah'a ve Allah'ın iman edin dediği esaslara iman eden muvahhid müminlerden oluruz. Rabbimiz o zaman dünyamızı da güzelleştirir, ahiretimizi de. Bu özellikler içerisinde biz Allah'a iman ediyoruz ve Allah'a itaat sözü e, verip Allah'a kulluk yapmaya inşallah gayret ediyoruz. Rabbimizin de bu konuda bize yardım etmesini kendisinden dua ve talep ediyoruz. Ela inna ehsenel kelam ve eblag en nizam kelamullahil melikul azizil alim. Kema kale Allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kurel kuran festemiluhu ve ensitulellekum turhamun. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim inned dina indallahi l-islam sadakallah